Bismillah velhamdülillah Vessalatu vesselamu aleyha Resulullah ve Ba'd En dersül hadi vel ışrún 21. ders Medreseti Okulum Hadihi Medreseti Bu okulumdur Hiye garibetun minel mescidi O mescide yakındır Garib kelimesi yakın idi. Min harfiyle ile beraber kullandığı zaman E-A yakın. Bir yere bir mekana yakın diye kullandım Minin aslı dendan ekiydi ancak garib ile kullandığı zaman E-A ekiydi. O yani okulum mescide yakındır. Hiye medresetün kebiratun. O büyük bir okuldur. Leha selâfetü ebu O'nun Üç kapısı vardır. Ebvab, mağdud, müfredi, bab, müzekker. Dolayısıyla adedi müennes evet. gelecek. Selâsetü ebvabin. Ebvabu ha meftuhatunil âne. Onun kapıları şimdi açıktır. Meftuhatun. Fil medreseti fusûlün kesîratun. Okulda çokça sınıf vardır. Fusul, faslın çoğulu, gayrakil cem. Onun sıfatı kesir, müfret müennes geldi. Gayrakil cem kelimelerin hatırladınız mı? Gayrakil cem kelimelerin ismi işareti, zamiri, sıfatı, haberi, müfret müennes gelirdi. Hâzâ fasluna bu sınıfımızdır. Ve huve faslun vâsîun. Ve o geniş bir sınıftır. Vasıbun geniş. Fihi nafizetani kebiretani onda yani sınıfımızda Fihi'deki huzamir en yakın nereye gidecek? Fas gider. Değil mi? Sınıfımızda iki tane büyük pencere vardır. Ve fihi mekatibu ve keraseyyu ve onda masalar ve sandalyeler vardır. Mekatip asıl olan harflerin çıkartın. Mektebet. Mektebun. Mektebun. Kerasi asıl olan Kürsi gün evet. Bunlar gayrı mansuiftir. Neden? Orta harflerine bakın hareketsiz. 5 harfli ve hareketsiz. Evet. Dolayısıyla cemü'l cemsiye de kadıyoruz buna. Çoğulun çoğulu mefaidu ve mefa'ilu kalıb ile gelenler Ayrı Musa'da ile de göreceğiz. Ondan dolayı sonları temin almadım. Mekatibu kerasiyyü diye. Tercümesi onda masalar ve sandalyeler vardır. Evet. Ve fihi sebburetun kebiratun ve onda yani sınıfımızda büyük bir yazı tahtası vardır. Hada mektabul müderrisi ve zake, zake, kürsi yuhu, zake, kürsi yuhu, zake, eşittir zalike. Böyle de gelir, öyle de gelir. Zaltılmış olar. Zaten evet. bu aslı aslı zadır zaten, zadır. Daha ileride zah gelecek herhalde değil mi? Evet. <gülüyor> bu öğretmenin masasıdır ve o. O'nun sandalyesidir. Kürsi yuhu. Zâkete zâlike gibi tercüme edildi. Ve o. Kürsi yuhu. O'nun sandalyesidir. Kim o? Hu. Kime gidecek? Kür Kürsi yuhudaki hu en yakın nereye gidecek? Başa doğru gidiyoruz. El müdahalesi çıktı. Değil evet. mi? Evet. O öğretmenin sandalesidir. Manasına. O'nun sandalyesidir. Evet. Ve tilke mekâtibut ve kera, e, kerasiyyuhum ve o öğrencilerin o derken bu tilke müfred manası değil Cem manasına onlar evet. öğrencilerin masaları ve onların sandalyeleridir niye tilke geldi? Gayrakil gayra, gayra, gayra. gayra, gayra. Cem'in evet. ismi işareti, sıfat, evet. zamir haberi müfred mühennes evet. burada ismi işareti tilke geldi Ulaike değil de tilke geldi. Evet. Ve onlar tekrar tercüme edelim geçelim. Ve onlar öğrencilerin masaları ve onların sandalyeleridir. Deki hum nereye gider? En yakın? Şey, tullaba. Tullaba. tullaba. <gülüyor> onların tullabın sandalyeleridir. <gülüyor> mektab müderrisi kebirun ve mekatib-ül tullabi sariratün. Öğretmenin masası Büyüktür ve öğrencilerin masaları sagîratun, küçüktür. Öğretmenin masası kebirun da müzekkerle ifade edildi. Öğrencilerin masaları sagîratun, mühennest ifade edildi. Neden? Gayraki cem, isim, işareti, sıfatı, zamiri, haberi, müfret, mühennest gelir. Fi faslina aşeratutullabin. Sınıfımızda 10. 10 erkek öğrenci var. Aşeretü Tullabin. Mağdut müzekkar. Sayı mühennet. Yani. Çünkü üçlü 10 arasında bir sayı. <gülüyor> Ve hum min biladin muhtelifetin. Onlar, değişik. Onlar muhtelif, değişik, farklı ülkelerdendirler. Talebeler. Evet. Hum nereye gidecek? Tullaba. Evet. Bir şeye dikkat, daha dikkat çekelim. Biladin Minden dolayı biladin beledin çoğulu, gayrakil cem. Evet. Onun sıfatı muhtelife müfret mühennes geldi. Bunlara dikkat edin. Bu ders geçtiğimiz birkaç dersin uygulaması şu parçalar. Hâdâ Muhammedun ve huve minel Yabani. Bu Muhammed'dir ve o Japonya'dandır. Ve hâdâ Halidun ve huve minessîni. Bu Halit'tir Ve o Çin'dendir. Azim. Ve hâzâ Ahmet'u ve huve hindi. Bu Ahmet'tir ve o Hindistan'dandır. Ve hâzâ İbrahim'u ve huve min Gana. Gana. Gana. Bu İbrahim'dir ve o Ghanadan'dır. Ghana nerede? Afrika. Orta Afrika'da. Ve haza İsmailu ve huwa min Nijerya. Nijerya mı? Nijerya. Nijerya evet. Nijerya mı? Evet, bu İsmail'dir ve o Nijerya'dandır. Nijerya nerede? Orta Afrika. Orta Afrika. Ben onun komşusu. Ben üstünden bir ülke. Müslüman Hristiyan karışık Yönetim Hristiyanlar da. O, o Koçayı bilirsiniz, o Koçayı. Bu şey de bilirsiniz. O orada anlaştımlar. Evet. Ve hâzâ Yusufu ve huve min Kelterra, Bu Yusuf'tur ve o İngiltere'dendir. İngiltere'de Yusuf'tur. Yusuf da var İngiltere'de. Ve hâzâ beyramu. Ben de öyle siz öyle mi? Evet. Ve hâzâ beyramu ve huve min Türkiye. Bayram <gülüyor> <gülüyor> İt diyecek her yok bayram işte. Evet, bu bayramdır ve o Türkiye'dendir. Ve ha ammarun ve Malezya ve bu ammardır ve o Malezya'dandır. Malezyalarda. Dersin sonunda soracak bunlar anne. Evet. Ve ha da ve min Amerika. Bu Alidir ve o Amerika'dandır. Ve haza Ebu Bekir'in ve huwa min el Bu Ebu Bekir'dir ve o Yunanistan'dandır. Bunlar hep farklı beldelerden kısmının açılımıydı. Şimdi ortak taraflana geçecek. Hum min bilâdin muhtelifetin. Onlar farklı beldelerden ülkelerdendir. Ve lügatuhum muhtelifetün Dilleri farklıdır. Ve elvanuhum muhtelifetün Renk Renkleri farklıdır. Evet. Lügatuhum Gayrakil cem Haberi muhtelifetün müfret müennes Elvanuhum Gayrakil cem Haberi Müfret mühennest. Ona dikkat edin. Devam. Ve lakin dinuhum vahidun. Lakin fakat, fakat dinleri birdir. Tektir. Ve Rabbuhum vahidun. Onların onların Rabbi birdir. Ve Nebiyuhum vahidun. Nebileri peygamberleri birdir. Ve kıbletuhum vahidetun. Kıbleleri birdir. ''Hum <gülüyor> Müslümüne'' ''Onlar Müslümandır'' ''Vel Müslümüne İhvetun'' Müslümanlar, ''Müslümanlar kardeştir'' Güzel maşallah Yavaş yavaş çözmeye başladın Elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ''Haza Müderrisuna'' ''Bu Hocamızdır'' ''İsmuhu Şeyhü Bilalun. <gülüyor> ''Cengiz'', Cengiz, Cengiz. <gülüyor> Onun ismi Şeyh Bilal'dir. Ve huve min Suriye. Medine, Medine. Ve huve min Medinetil Münevvereti mi? Peki. Ve o Medine'dendir. Medine şehrindendir. Ve huve racülün salihun. O salih, bir o salih iyi bir adamdır. Nahnu nuhibbuhu kesiren. Biz çok seviyoruz. <gülüyor> Biz onu çok seviyoruz. Nahnu Nuhibbu seviyoruz. Hu Nuhibbu seviyoruz. Hu onu biz onu kesiren çok seviyoruz. Nuhibbu bu, bu. Buradan Nuhi'yi mi öğreniyorsun abi? Seviyoruz. Şimdiki zaman fiilimi mi öğreniyorsun? Sadece gördük. gördük. Geçmişte de Uhibbu'yu görmüştük ya. <gülüyor> Temari <gülüyor> alıştırmalar Ecep anen es iletilatiyeti. Şimdiye kadar olaydı, dinliyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsini parçaya görecek yapacaksınız. Eyne <gülüyor> hadihi'l medresetu? Bu okul nerede? Evet. Kem baben leha? Onun kaç kapısı var? E ebvahu mughlaqatun em meftuhatun ilane onun kapıları şimdi kapalı mıdır, yoksa açık mıdır? Em, yoksa, veya manerasa, yoksa. Ortada Cengiz, Buyur. Meftuhatunil <gülüyor> <gülüyor> ane mi? Em, evvabi hal ane. hal ane. <gülüyor> Em ul emuglatun ebvabu Fark etmez aynı manaya gelir. Mane değişmez. Şimdi onun kapıları kapalı mıdır? Em yoksa açık mıdır Em yoksa, değil mi? Em evet. Em tequlune inne İbrahim. E. Yoksa İbrahim İsmail, İsa, Yahyâ Yahudi midir? Hristiyan mıdır? derler. Devam. <gülüyor> Kem nafizeten fi fasli. Bu sınıfta kaç pencere var? Efendim? Fi. Cevaplarken cevabını veriyorum. Tamam maşallah maşallah. <gülüyor> ben daha soru yokken millet cevabı yapıştırıyorum maşallah. İşte bu işte bu talep. Kem taliben fi hadel fasli? Bu sınıfta kaç öğrenci var erkek? E kulluhum min beledin vahidin. Onların hepsi bir ülkeden midir? Mineyne Ebu Ebubekir neredendir? Mineyne Ahmet'u Ahmet neredendir? Mineyne Yusuf'u Yusuf neredendir? Mineyne Muhammed'un Muhammed neredendir? Şey Men müderrusuhum Öğretmenleri kimdir? Mineyne Hüve O neredendir? Dâ fil hâdihil alâmete Dâ hâdihil Evet biz ne dedik? Tamam, Fil mi dedim? Belki fili kaldırın. Fil yok. <gülüyor> da hazihi'l alamete. Okey. Buyur. Evet. Okay. Okay. Okay. Okay. okay. ok, ok. İngilizce de. Okay. Tamam biz de yarın gize <gülüyor> yarın söz. <sözlerim. gülüyor> Sadece Arapça öğrenmiyorsunuz, da öğrenmeye başladınız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Da hazihi'l alamete parantezindeki o işaret emamel cümeli sahihati cümele cümletünün çoğulu gayri akil cem cümlelerin sıfatı cümleli. müfret müennes es sahihati değil mi? evet, evet emamel cümeli sahihati hı. ma mana sahih, sahih cümlelerin, cümlelerin önüne hı. bu alameti bu işareti koy Evet, bak sen de okey öğrendin gördün mü? Ve hadi alamete, emam elcümelilleti leyset sahihaten ve bu alamete parantez içerisindeki çarpı alametinde sahih olmayan cümlelerin önüne koy Leyset sahihaten, leyset olmayan. Sahi olmayan elleti, en aniki olmayan cümlel e, emam cümlelerin önüne parantez içerisindeki çarpı işaretini koy. Leyset olumsuzluk olumsuz. olumsuz. ifadesi. Sınav gibi bir şey ya. Leyset. Doğru. Baştan baş. Aslında Asl leyset Asl mi? He. Cümlelerden dolayı leyset oldu. Sahih olan cümlelerin önüne OK alametini, sahih olmayan cümlelerin önüne çarpı alametini koy. 10 tane cümle parça ile ilgili. Medreseti garibetün karibetun minel me'tari. Okulum havaalanına yakındır. Çarp çarp. Evet. Leha selasetu ebwabin. Okulumun üç kapısı vardır. OK diğerlerini siz düşünerek yapın. Hani yalanım, tam, tam yani. Niye çarptığınıza ya medreseti Garibetün minel vetar dedi ya. Par parçada neydi? Minel mescidi diyorlardı. E, yapı tamam. Doğru yanlış şeklinde işaret Normal, koyacaksın. Yani, yani cümle yapısındaki bozukluğa göre He, tamam. Öyle, öyle değil. Parçaya göre doğru mu bakacaksın. Ebvabuha Mûlâgatunil âne Onun kapıları Şimdi kapalıdır Mekâtübü tullâbi kebîratun Öğrencilerin masaları Büyüktür Mektebül müderrisi Kebirun. Öğretmenin masası büyüktür Fî faslina aşeratü tullâbin Sınıfımızda on öğrenci var Ammarun Minel yûnâni Ammar Yunanistan'dandır Bayramu min Türkiye Bayram Türkiye'dendir Yusufu min Malizya. Yusuf Malezya'dandır. Müderrisuna minel Ra'be. Hocamız Medine. Medine mi? Evet. Müderrisuna Aşk. minel Medinet. Tamam doğru. Şeyde mi? Evet. Soruda da mı evet. Evet. Medine? Tamam. Soruda minel Medineti. Istemedim. Hocamız Medine'dendir. Evet. <gülüyor> Son kısım. Evet. Uz kurul bila fi asya vallati fi ifriqiya vallati fi urppa uzkur zikrat neyi bila beldelere zikret. hangi beldelere elleti varidete <gülüyor> abi burada diyor ki la la tamam, ben, ben şey yapayım ben... <gülüyor> Ozu kurul bilad el varidete dersi min Asya ve Ifriqiya ve ve Avrupa de, olacaktı. Ülkeler, Avrupa'da, Derste Avrupa'da, varit olan Asya'dan, Afrika'dan ve Avrupa'dan varit olan varılan beldeleri zikret. Ozu kurul bilade Bunları abi, şey e, kelime kelime alırsak, baştan, Peki. Ozu kur zikret. Kozu <gülüyor> zikret. Söyle yani. El de beldeleri, ülkeleri. El varidete var olan beldeleri. Nerede var olan? Fiddersi derste var olan beldeleri zikret. Nereden diye Min Asya, Asya'dan olanları ve Ifriqiya, oradaki vav açık kaldı. Ve Afrika'dan olanları ve Avrupa, orada bir tane vav düşmüş. O vav koyun ve Avrupa'dan olan ülkeleri zikret şimdi niye bakacağız abi? şimdi dünya attasını dünya atacaksınız <gülüyor> <gülüyor> ra'dan sonra mı? <gülüyor> ra'dan sonra abi. evet, e ifriye gıyadan sonra ifriye değerli urup parasını tavaya koyun şimdi lazım olacak işte bak niye gerekti ki bu? aşık <gülüyor> coğrafya <gülüyor> dersi de yok <veriyor>. biz fakat bir tane Arapça yeter <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> el biladülleti fiyasiya Asya'daki beldeler, ülkeler Parçada geçti. Söylemiyorum. El biladülleti fiyifrigya, Afrika'daki ülkeler Biladü mı Ney? El biladülleti ha, He, el biladülleti El biladülleti fiyi Urupa, <gül> Avrupa'daki ülkeler altlarına yazıyorsunuz inşallah. Abi söyle senden hemen yazsak. Olur. Al bu saniye bunları burasın yarın yapar Cevaplarken fihi diye başlayalım. Hayır listenin altına falanca falanca falanca ülke. Falanca filanca filanca ülke Afrika'da. Falanca filanca Avrupa'da. Aralarına Şimdi, B mi koyacaksın? Bana, Alt altı. Dediğimizde... Yeterli. Tamam. Onu Arapça mı yazacak? Türkçe <gülüyor> Japonca yazıcaksın, Japonca'yı ya da geçeyim <gülüyor> <gülüyor> <Elman, gülüyor> Japonca'yı <da> <gülüyor> El Kelime Atul cizdetu, yeni kelimeler El Mektebu mekati Mekatibu masa El Kürsi'yu cem'uhu Kerasi'yu sandalye El Levnu cem'uhu elvanun Renk El Gıbletü Kıble Zâke tusabi zâlike Zâki vaki ile aynı manadadır. Uzak için o manasının ismi işarettir. Ve lakin, lakin. Ve lakin, o da lakin, lakin. fakat.